Günaydın. Haftanın ortasına geldik ve değişim yolculuğumuz devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda sizlerle yuva ve yurtlardaki kardeşlerin ayrılmaması için başlatılan bir kampanyayı paylaşmıştık. Şirin Alkan tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e yönelik başlatılan kampanyanın talebi, yaş ve cinsiyet gibi gruplamalar nedeniyle yetim kardeşlerin ayrı yurtlara yerleştirilmemesi ve koruyucu aile yanında yaşarken ...kardeşle görüşme hakkına sahip olmasıydı. Bir süredir devam eden kampanyada 21 Ocak günü Fatma Şahin Twitter üzerinden bir yanıt vermiş. Yanıtında birkaç gündür hashtag kardeşler ayrılmasın paylaşılan mesajlarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bakanlığımıza ait çocuk evlerinde eğer kardeşler kalıyorsa önceliğimiz her zaman bunların bir arada kalması. Çok önemli zorunluluklar bulunmuyorsa kardeşleri bir arada tutuyor... Ama yine de sistemin aksayan yanları varsa bizimle paylaşabilirsiniz diyerek kardeşlerin ayrılmaması için gerekli hassasiyeti gösterdiklerini söyleyen Fatma Şahin'e teşekkür eden Şir'in yayınladığı güncellemede şimdi kamuoyunun gönlünü kesin olarak ferahlatması için bakandan bazı talepleri olduğunu söylüyor. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun bakımı altında kalan çocuk ve gençlere ilişkin bakanlığın yayınladığı herhangi bir istatistik bilgi ve rapor olmadığını Bakanlığın verdiği bilgilerin kurum bünyesinde toplam kaç çocuk bulunduğu, 1983'ten beri kaç çocuğun evlatlık verildiği ve koruyucu aile yanında kaç çocuk bulunduğundan ibaret olduğunu söyleyen Şirin, kurum bünyesinde kaç çocuğun bulunduğunun bunların içindeki kardeşlerin sayısının aynı ve ayrı kurumlarda ve illerde barınma nedenleri ve sayısı gibi verilerin yayınlanmasının da kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bu hususta etkin bir strateji belirlenmesi açısından da önemli bir yere sahip olduğunu ekliyor. Kampanyaya imza atanları gönderdiği güncelleme notunda Şirin, bakanın cevabının seslerinin duyurulduğu ve bakanın bir anlamda diyalog kurduğunun göstergesi olduğu için çok sevindiğini fakat maalesef yanıtın yeterli bulmadığını iletti. Kampanyacılar önümüzdeki günlerde de Fatma Şahin'e talepleri iletmeye devam edecek. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/taksim kardeş adresini ziyaret edebilirsiniz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e yönelik bir başka kampanyada Filiz Işıker tarafından başlatılmış. Kampanyanın talebi sokakta yaşayan evsizler için barınma imkanı sağlanması. 11 Ocak 2013 gecesi İstanbul Şişli'de ve Ankara'da iki vatandaşın soğuktan donarak öldüğünü söyleyen Filiz, sayısı bilinmeyecek kadar çok evsiz insanın sokaklarda yaşadığını, maalesef evsizlerin daha çok kış geldiğinde anımsandığını söylüyor. Yılın 365 günü sokakta geçen evsizlerin sadece donma ile değil şiddet ve taciz gibi zorluklarla da karşı karşıya kaldığını söyleyen Filiz. Belediyelerin kışın sert zamanlarında bir kısım evsizi spor salonlarında topladığını ve havalar iyiye gidince bu hizmeti vermediğini söylerken evsizlerin 365 gün kalabileceği mekanlar yapılmalı diyor Filiz. Bu süreçte özellikle Fatma Şahin'e büyük rol düştüğünü söylüyor. Kampanya hakkında bilgi almak isterseniz Change.org Taksim Sokakta Hayat. Adresini ziyaret edebilirsiniz. Unutmamak gerek barınma en temel insan haklarından bir tanesi. Sık sık bir imza kampanyasıyla karşılaşan bir bakanlıkta Sağlık Bakanlığı. Bu kez konu Multiple Sikleroz yani MS hastaları ve tedavi yöntemleri. Kendisi de MS hastası olan Reyhan Dağderleyen tarafından başlatılan ve MS hastalarının plazmeferez yöntemleri. Tedavisinde devlet desteği almasını talep eden kampanya henüz çok yeni ama Türkiye'deki MS hastalarını düşününce yakın zamanda hızla gelişmesi de muhtemel. Multiple skleros beynin görme, konuşma, denge ve hareket etme üzerindeki kontrol kabiliyetini bozan bir hastalık genelde genç erişkinlerde kişinin en verimli olduğu yıllarda 20-35 yaşlarında görülür. Dünyada trafik kazalarının dışında nörolojik nedenli özürlülüklerde multiple skleros birinci sırada yer aldığını söyleyen Reyhan, MS'in şimdilik hala tam tedavisi olmayan ve süre giden bir hastalık olduğunu anlatıyor. MS tam olarak tedavi edici değil. Burada koruyucu önleler, iğneler var bu konuda. Fakat bunlar atakları azaltıcı etkisi var. Yavaşlatıyor. Reyhan bu iğnelerin hastalığın semptomlarına karşı koruyucu olmadığını zamanlarda ise atak tedavilerinde tek çıkar yolun kortizon tedavisi olduğunu fakat kimi hastaların da kortizon tedavisine yanıt vermediğini söylüyor. Bu durumda Plazma ferest tedavisi dışında bir çare kalmıyordu. Bu tedavinin hem zahmetli hem de çok pahalı olduğunu söyleyen Reyhan, daha önceden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun masraflarını karşıladığını, artık yalnız diğer rahatsızlıklarda ödediğini, plazma ferest tedavisini, MS hastalarında ise devlet desteği verilmediğini söylüyor. MS'in insanları genç yaşta demir zincirlere mahkum etmemesi, hayallerin yıkılmaması, umutların devam etmesi için en önemlisi sağlıklarını kaybetmemeleri için MS hastalarının plazma ferez tedavisinde devlet desteğinin alınmasını talep ediyor. Reyhan Sağlık Bakanlığı'ndan detaylı bilgi ise change.org MS adresinde. Bir kampanya da Ankara'dan geliyor. Çankaya Belediyesi'ne yönelik başlatılan kampanyanın talebi, Yüksel caddesindeki bankların değiştirilmesi. Ceren Sev tarafından başlatılan kampanya Ankara'nın araçlardan arındırılarak yayınlaştırılmış ender caddelerden biri olduğunu yükselin. Ankaralıları simgeleyen heykellerle yaşlı ağaçların, oturma banklarının da yer aldığı döşemelerin dizilimiyle estetik bir bütünlük içinde olduğunu söylüyor Ceren. Caddenin bu özelliği nedeniyle hem sanatçıların hem de kentlerin kendilerini ifade edip Vakit geçirmek için seçtiği samimi alanlardan biri haline geldiğini ekliyor. Fakat geçtiğimiz günlerde felaket yüksel caddesinin bankları estetikten yoksun metal soğukluğu taşıyan yenileriyle değiştirilmiş bu durumun Meydanın insanda sıcaklık duyan, duygusu uyandıran dokusunu zedelediğini söyleyen Ceren, yeni krom kaplamalı bankların hem gereğinden büyük ve kaba olduğunu hem de ortamın karakterine olumsuz etkileyecek kadar gösterişli olduğunu söylüyor. Ne yazık ki güncel çoğu tasarım ürününün tıpkı krom kaplamalı yengi banklar gibi iddialı ve abartılı olmayı üstün tutan bir estetik anlayışıyla biçimlendiğini, bu zihniyetin mekanların estetiği kadar insan ruhunu da inceltecek derne zerafetten yoksun olduğunu söyleyen Ceren, Zaman geçtikçe silinmeye yüz tutan gerçek estetik değerlerin hâlihazırda var olan kıyıda köşede yaşamaya devam eden ben buradayım diye bağırmayan her nesnenin yok edilmeye çalışılması ile hayatımızdan çıktıkça insanların da aynı bu yeni egoist estetiğin tasarım ürünleri gibi kimliksiz, bencil ve egoist hale geldiğini söylüyor. Belediyelerin kentlerin çehresini biçimlendirirken aslında insanları da biçimlendirdiği gerçeğini de göz önünde bulundurarak Daha duyarlı davranmasını beklediğini söylüyor Ceren. Bu sebeple Yüksel Caddesi'nde özelliği ve işleviyle bağdaşmayan bu bankların yerine daha uyumlu banklar yerleştirilmesini talep ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz Change.org Taksim Yüksel Caddesi adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu bank meselesi basit bir konu gibi görünse de esasında kentlere dair çok temel felsefe ve yaklaşımlara değinen ve zamanın ruhunu yani Zeitgeist'i ortaya seren bir değişim hareketi. Ne demiştik? Change.org, Taksim, Yüksel Caddesi, belediye politikaların yaşamımızı şekillendirirken bize değer veren şekilde biçimlendirmesi umuduyla diyoruz. Değişim rüzgarlarına salın yelkenlerinizi. Umutla. Çünkü umut duruştur, umut eylemdir, umut sonucu bilmektir. Umutla yolculuğunuz esenlikle geçsin.